Hacca giderken, vadesi gelmemiş borçlarımı ödemem ve dargın olduğum kişilerle helalleşmem gerekir mi? Elbette helalleşmek bizim her zaman yapmamız gereken bir husustur. Müslüman olarak e, helalleşmek lazım. Çünkü kişinin ne zaman vefat edeceği belli olmaz. Dolayısıyla her halükarda helalleşmeli. Ama hacca gidecek kardeşlerim, Allah Resulü'nün beyanı üzere anadan doğmuş bir evladın günahsızlığını erebilmenin şuuruyla gitmek istediğinden elbette helalleşme cihetine gitmeli, hak yemiş ise hakların iadesini sağlamalı, insanlarla helalleşmeli, dualarını almalı ve şuurla bu hac ibadetini yerine getirmelidir. Dolayısıyla helalleşme her zaman yapılmalı ama özellikle hacca gitmeden önce helalleşme yönünü iyi değerlendirmelidir. Bu arada borçlarınız varsa borçlu olduğunuz kişilerle konuşmak, onlardan mühlet istemeniz elbette gerekiyor. Çünkü bir kul hakkına ıı, tecavüz etmek söz konusu olacağı için... Borcunuz olan kişilerle helalleşin, görüşün, daha sonra ödeyeceğinizi beyan edin ve o şekliyle hacca gidin. Bu en güzel bir davranış olacaktır.